Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Sivas'ın Gürün ilçesinde yer alan Gökpınar Gölü'nün doğal sit alanı olarak tescil edilmesi için çalışmalar devam ederken... Gökpınar Gölü iyileştirme ve Bungalov Evleri Yapım işi ihalesi açıldı... Bu haber üzerine Gölpınar Gölü Korunmalı adıyla bir araya gelen ekip Change.org'da bir kampanya başlattı. Change.org Taksim, Gölpınar Gölü adresinde kampanyaya kısa sürede 3000'in üzerinde kişi imza attı. Kampanyanın talebi Gölpınar Gölü çevresine bungalov evleri yapmak ve göl çevre düzenlemesini iyileştirmek üzere açılmış olan ihalelerin iptal edilmesi ve bölgenin küçük gölü ve kıyı alanlarını da içine alacak şekilde sit alanı ilan edilerek koruma altına alınması. Kampanya metninde gölün önemine ve neden korunması gerektiğine dair şu ifadeler yer alıyor. 15 metre derinlikte olmasına karşın doğal bir akvaryum berraklığında olan gölün tümüyle dip yapısı görülebiliyor. Yaz-kış 11 derecede sabit su sıcaklığıyla çevresinde vaha gibi bir yeşil alan oluşmasını sağlayan günün her saatinde Işığın farklı kırılmalarıyla özellikle fotoğrafçıların ve yaz aylarında her gün yüzlerce ziyaretçisinin ilgisini çeken Gökpınar Gölü bu benzersiz doğal özelliklerinin yanında Gürün için bir kültürel merkez. Önemli kutlamaların, festivallerin göl çevresinde düzenlenmesi, çarpıcı güzelliğiyle odak haline insanların çevresinde toplanması Gökpınar Gölü'nün benzersizliği, az rastlanır coğrafi ve jeolojik yapısından kaynaklanıyor. Doğal sit kararıyla korunmaya çalışılan en önemli kısmı ise su kaynakları yani pınarları. Son derece hassas yapıdaki pınarların yapılacak bilimsel çalışmalarla göl su yüzeyi ve kıyı alanı ile birlikte koruma altına alınması ve tüm diğer düzenlemelerin buna göre yapılması gerekiyor. Göl kıyı hattının ve doğal yapısının korunabilmesi için iyi niyetli düzenlemelerin ötesinde bilimsel hazırlık ve planlı yapım ilkeleriyle hareket edilmeli denmiş kampanya Change.org Taksim Gölpınar Gölü'nde. Fırat Nehri'nin en büyük kollarından birini oluşturan Göksu Nehri'nin çıktığı yerde daha önce hiçbir hidroelektrik santral yapılmamıştı. Şimdi ne yazık ki Kahramanmaraş ili Nurhalk ilçesine bağlı Umutlu Mahallesi sınırları içerisinde aynı bölgede ikinci HES çalışmaları yürütülüyor. Bu haber üzerine kampanya başlatan Kahramanmaraş Nurhaklı Adam Rose HES projesinin çevreye ve hayvancılığa zarar verdiğini ifade ediyor ve projenin iptal edilmesini talep ediyor. Change.org Taksim Nurhak HES adresindeki kampanyada şöyle denmiş. İlçede hiçbir fabrika, sanayi kuruluşu veya istihdama yönelik yatırım olmadığı için halk sadece hayvancılık yapıyor. Nurhak bu ağır şartları yüzünden sürekli göç veriyor halk ekmeğini başka yerde örüyor. Hal böyleyken bölgenin tek geçim kaynağı olan hayvancılık da Hester yüzünden bitme noktasına gelmiş durumda. Sit alanı ilan edilmesi gereken bölgenin bu şekilde tahribata uğratılması tarihi ekolojik ve turistik kayıp yani suyun alınması planlanan Ayranpınar deresi üzerinde bir su batan, bir su çıkan ve çok küçük ebatlı birçok şelale ve çağlayan varken bu doğal güzelliklerde bu HES'ler yüzünden yok olacak. Ayrıca kilometrelerce uzanan derelere yaşayan endemik bitkiler ve yine endemik özellikteki alabalıklar, vaşaklar, susamurları, dağ keçisi ve birçok canlı zamanla yok olacak. Tüm bu nedenlerle HES projesine karşı çıkan bu kampanyaya siz de destek vermek isterseniz change.org.taksim.nurhak HES adresini ziyaret edebilirsiniz. Bolu Yeni Çağ Gölü havzasında bir tavuk üretim çiftliğinin yapılmasının Bolu İl Genel Meclisi'nde onaylanması üzerine bir kampanya başlatmış özel bilgi. Çevresel etki değerlendirmesi yapılmadığını söylüyor ve projenin iptal edilmesini istiyor. Change.org Taksim Yeni Çağ Gölü adresindeki kampanyasında. Şöyle diyor, göçmen kuşların konaklama, yaşama ve üreme bölgesidir Yeni Çağ Gölü ve etrafındaki turbalık alandaki kuş çeşitliliğini kayıt altına almış durumda. Hayvancılık ve sanayi başta olmak üzere her türlü imar hareketlerinin bilimin gösterdiği yoldan gidilerek doğal çevreye zarar verilmemeli. Göçmen kuşlara, çeşitli canlılara ve endemik bitkilere ev sahipliği yapan göl ve havzası Türkiye'nin taraf olduğu Ramsar Sözleşmesi kapsamında korunuyor. Etrafında torf ağırlıklı topraklar, onları besleyen akarsu ve yeraltı sularıyla havza karbon yutağı görevi de görüyor. İklim değişikliğini önlemede doğal açıdan önemi var. Bu gereklilik topraklar üzerinde halkın geçim için yapacağı her türlü üretim içinde söz konusu. Çiçek kokan, yosun kokan, memleketimizin şimdi de tavuk gübresi kokmasını istemiyoruz diyor kampanya Change.org Taksim Yeni Çağ Gölü adresinde. Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan Mercimek Düzü köyüne... 400 metre Yağmurlu Köyü'ne ise 600 metre mesafede taş ocağı kurulması için ruhsat verilmesi üzerine Yeliz Atmaca bir kampanya başlatmış. change.org/niksar taş ocağı adresinde siz de bu adrese girerek yani change.org/niksar taş ocağına durumu öğrenip destek olabilirsiniz.